Hırsız hala dandamın Miss Harrington! Oh! Geldiniz mi Timothy? Hadi hep beraber tavan arasına çıkalım! Ama dikkat! Yo Siz merak etmeyin! Gelin arkamdan! Evet! Hafif! Timothy! Kış bahçesinin damına şu pencereden daha rahat çıkabilirsiniz! Evet evet! Şuradan yavaş! Ama dikkat! Düşmeyesin! Yok yok yok! Fener'e tutun kafi! Olur olur! Ha. İşte oldu! Kimseyi görebiliyor musun? Ha. Sağ tarafta bir karaltı var! Eyvallah olsun! Hırsız orada demiş! Sakin ol Enzi! Ha. Al fener'i Timote! Birden bire o yana çeviriver! Evet! Ben de öyle yapacağım! Aaa! Şşşş! Çımar orada! Çımar Aa! orada! Pollyanna. Ah. Pollyanna Aa, mı dedi? Polyana mı dedin? Timote! Ne Niye korktunuz öyle? Polyanna! <gülüyor> Demek damdaki sendin? Evet Poly odam çok sıcaktı... ...soluk alamıyordum, uyuyamadım, bu yüzden damaç çıkıp yattım. Ama sinekler girmesin diye penceremi kapattım, sakın merak etmeyin. Çılgın çocuk! Korkarım şilteni falan da dama çıkardın? Ya düşübeşseydin. Oh <gülüyor> yok canım, şiltemi falan taşımadım. Benim buradaki yatağımı bir görseniz siz de imrenirsiniz. Sizin kürk torbalarınızın üstünde yatıyorum teyzeciğim. <gülüyor> İçi kürk dolu yumuşacık torbalar, ölü güzel ki çok hoş oluyor üstünde yatmak. Kürk torbalar mı aldın demek ha? Ya ne iyi akıl ettim, değil mi? <gülüyor> Nancy, saygısızlığın bu derecesi görülmemişti. <gülüyor> affedersiniz Miss Washington. Affed Çabuk şu torbaların Nancy'ye ver ve içeri gir bakayım.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 bir gün onunla dost dolu iznenizi göreceksin bak Hiç şaşmam Polyanna'cığım Hiç şaşmam Polyanna adlı <gülüyor> sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz Yarın aynı saatte beşinci bölüm